Kitap iyi gelir. Edebiyat ve yayıncılık dünyasından haberler. Hazırlayan ve sunan Elvan Özkaya. Merhaba ben Elvan Özkaya, Edebiyat ve Yayıncılık Dünyası'ndan seslere yer verdiğimiz Kitap İyi Gelirdi bu akşam Doğan Kitap Editörü ve Doğan Novos Yayın Yönetmeni Handan Akdemir'le Haruki Murakami'nin kitaplarını ve Türkçe'de yeni yayımlanan Sputnik Sevgilim romanını konuşacağız. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Ee, şimdi şöyle başlayalım istiyorum. Siz hem kişisel gelişim yayıncılığı yapan yayın evinin yayın yönetmesiniz. Ee, hem de aynı zamanda kaç yıl oldu? 7-8 yıldır. 7 yıldır yedi evet. 7 yıldır Murakami'nin editörlüğünü yapıyorsunuz. <gülüyor> ee, i̇kisi çok farklı tecrübeler. Ee, nasıl bir e, duygudur ikisini bir, bir arada yönetmek, evet. yürütmek onu merak ettim. Teşekkür ederim aslında evet ironik bir durum aslında <gülüyor> çünkü yani biraz kafa yoruyorum kişisel gelişim ve Murakami editörü olmak evet değişik bir durum son 4-5 aydır kişisel gelişim markamız Mobus'un yayın yönetmeni <gülüyor> oldum ama öte yandan da Haruki Murakami Türkiye editörüyüm. Deli gibi aşık bir e, okuruyum diyeyim. Kaç kitabını zaten editörlüğün <gülüyor> e, ya. 8 8 kitabının 8 editörlüğünü yaptınız? Sekiz kitabının editörlüğünü yaptım. E, Backlist'teki kitapları Hı -hı. da yani yeniden baskılarda elden Hı -hı. geçiriyorum. Çok güzel bir soru oldu. Çünkü yani şunu düşünmeden edemiyorum. Kişisel gelişim dediğimiz şey e, bize sürekli e, mutsuzluklarımızdan kurtulmak arızalarımızdan, hmm. kusurlarımızdan kurtulmak üzere bir şeyler empoze ediyor sanki yani mutsuzsan şunu yap, yalnız evet. hissediyorsan böyle yap evet. şuna takıntılıysan bu teknikle düzeltebilir, Hı -hı. Ya, bizi düzeltilebilir bir şey olarak görüyor öte yandan benim e, en, en sevdiğim yazar diyebileceğim Haruki Murakami tam tersini yapıyor yani bu yüzden belki de çok seviliyor çünkü bize kusurlarımızla, mutsuzluğumuzla Hı -hı. yalnızlığımızla tamam olduğumuzu yani yalnızlıktan ölmeyeceğimizi hı, söylüyor. Hı. Yalnızlığın o kadar korkulacak bir şey olmadığını. Hatta belki de asıl büyük gücümüzü yalnızlığımızdan aldığımızı söylüyor. Benim tabii şizofrenik bir durumum ortaya <gülüyor> çıkıyor burada. Bir taraftan <gülüyor> kişisel gelişim markamız için yeni kitaplar avlamak, hı hı. tırnak içinde yeni, yeni teorileri hı hı. ortaya Taki koyan kişileri olur. takip etmek. Bir taraftan da sen olduğun haliyle aslında... Güzelsin Diyan. ve mükemmelsin diyen, <gülüyor> yalnızsan da iyisin, işte kederliysen de sorun yok diyen, Burak editör olmak enteresan bir durum. Evet, karakterleri çok e, yalnızın, e, yalnızlar karakterleri. Evet, çok, çok enteresan. Çok yalnız karakterler var yani. Bütün romanlarında izini takip edebiliyoruz. Bütün romanlarda hangi tema şeydir diye sorarsak Hı. yani, ...neyi anlatıyor bu hı. kitap dediğimizde... ...tabii ki hepsinin hikayesi başka... ...ama hepsinde yalnız bir kahraman evet, var... Evet. ...yani ya da yalnız kahramanlar var... ...bence bu da çok normal çünkü... ...çağımızda... ...yani... ...işte dijital teknolojilerle... ...non-stop iletişim halindeyiz... ...Instagram, Facebook... ...vesaire vesaire sürekli bir connection... ...içindeyiz hı hı. ama belki de... ...çağlar boyunca olmadığımız kadar... ...yalnız, yalnız hissediyoruz hı. çünkü... ...bir taraftan... E, Bağlantı içindeyiz ama gerçek temas duygumuz az. Ve Murakami'nin bu kadar çok sevilmesinde de bence yalnızların halini çok güzel anlatmasının çok etkisi var evet, diye düşünüyorum. Ve ayna tutuyor aslında bize Ayna Aynı tutuyor. Şey Mesela romanlarında yalnız bir karakterin kendine yemek hazırlayışı, çay yapışı vesaire vesaire böyle bir tür zen şey gibi, hmm, ibadet hmm. gibi ya da bir ritüel gibi yalnızlığıyla barışık, hmm. yalnızını yük gibi görmeyen kahramanları görüyoruz ve biz de kendi yalnızlığımıza tutulan bu aynada rahatlıyoruz belki. Evet, yani bir evet, tür şamanik e, arınma yapıyor hocam. bize doğru, yani. Doğru, Korkmayın diyor. <gülüyor> yeni kitapta Yalnızlık Nasıl ee, evet. yine işliyordur tabii ki de. Hem Aya. biraz konusundan e, bahsedersiniz. Hı -hı. Çok tatlı bir kitap Hı -hı. bir kere. Yani genelde böyle Murakami'nin fantastik gibi unsurları olan daha karanlı kitapları da vardır. Ama bu yeni çıkan kitabımız Sputnik Sweetheart tam bir aşk romanı. Hı -hı. Evet gene yalnız iki karakter var. Ee, kahramanımızın adı K. Ka. Ee, genç kadın kahramanımız Sumire. Aslında ikisi de çok yalnız tipler. Yalnız, hı hı. İkisi de okumaya deli gibi meraklı tipler. Ve bu ikisini Japonya'dan bir Yunan adasına sürükleyen bir üçüncü kişinin de dahil olduğu çok şey yapmayayım romanın gizemini bozmayayım enteresan bir aşk hikayesi okuyacağız. Sloganına bayılıyorum kitabın sen benim bir parçamsın ben senin bir parçalım diye başlayan bir öykü başlayan demeyeyim yani bence slogan olarak böyle başlayan bir roman bu müthiş hoş tatlı bir aşk kitabı diyebilirim tabi yine Murakami tarzında bir aşk tarzında, kitabı ismi nereden geliyor ismi de çok güzel yalnızlık çok dediniz güzel. ya demin Sputnik aslında Rusların uzaya fırlattığı şeyin adı, hı hı. uydunun hı hı. adı, 1950'lerdi galiba hı hı. yanlış hatırlamıyorsam. İki tane uydu fırlatılıyor ve kitaptaki şeylerden biri de, kitaptaki benzetmelerden birinde de yalnız insanları şeye benzetiyor kahramanlarımızdan biri. Yani uydulara, uzayın boşluğunda... Farklı yönlere giden ama çok kısa bir süre için birbiriyle kesişen hmm. uydulara hmm. benzetiyor. Bu yüzden adının Sputnik sevgilim olması da hmm. güzel geliyor. bir şey. Çok hoş. Evet. Peki e, çok fazla romanın el, ele vermeyelim ama <gülüyor> e, şey de vardır. E, kediler, kargalar. Müzik yani e, bunlar her e, Murakami romanında vardır. Hı hı. Hatta e, bir iki yıl önceydi sanırım Edinburgh Kitap Festivali'nde sormuşlardı... ...en çok sevdiğiniz karakter kitaplarınızda kimdir diye... E, ...Sahilde Kafka'daki Kediler demişti. Hatırlıyorum <gülüyor> onun için var mı bu kitapta da Tabii yine karşımıza ki. çıkacaklar mı? <gülüyor> Olmazsa <gülüyor> olmazı Kediler, kediler. Murakami'nin. Tabii bu kitapta da Sputnik sevgilimde de yani çok... ...keskin biçimde romanın gidişatında etkin olan bir kedi, kedi şeyi var, var kedi Hı -hı. sahnesi var. Zaten Haruki Murakami'nin kitapları neredeyse bir playlistle birlikte evet, gelir. Music, yani evet. her romanı okuduğunuzda bayağı bir böyle on parçalık, on iki parçalık bir playlist oluşturursunuz. Evet. Bununla ilgili kurulmuş şeyler bile var, siteler bile yani her bir kitabın playlistini yayınlayan... Yani bu Burada kitapta da, da güzel müzikte. müzikler Hı, var. Var, evet. E, müzik demişken o zaman bir e, şey yapalım, e, müzik arası verelim. <gülüyor> tamam. E, Murakami mi olur artık, ona siz <gülüyor> anons edin, söyleyin. Evet, tam denk düşen müziği isterseniz çalalım. Mozart'tan Das Welchen, doğru okudum inşallah. Şimdi Das Welchen, Violet yani Hı -hı. menekşe demek... Hı -hı. Ee, bunun Japoncası Sumire hmm, yani genç kız ta -ta. kahramanımızın hmm, ismini annesi bu parçayı çok sevdiği için koymuş. Dilerseniz onu dinleyelim nasıl bir şey varmış tamam. havası varmış tamam, bakalım. Dinliyoruz. Do what I saw. tekrar ben Elvan Özkaya edebiyat ve yayıncılık dünyasından seslere yer verdiğimiz kitap iyi gelirdi. Doğan Kitap editörü ve Doğanöz Yayın Yönetmeni Handan ile Haruki Murakami'ye kitaplarını ve Türkçede yeni yayımlanan Sputnik sevgilimi konuşuyoruz. Evet, kaldık devam edelim. Müzikleri dedik, e, kedileri dedik. E, neden e, seviliyor bu kadar e, Murakami? Bir fenomen yani evet. e, dünyada da böyle. Dünyada da böyle. Türkiye'de de böyle. Hı -hı. Türkiye'de de yani şunu gözlemliyorum. Yedi, neredeyse sekiz yılı olacaktır editörüyüm. Yani ilk başladığım senelerde e, ne bileyim Türkiye için satış rakamlarımız... Romanlar için üç bin 5 binler Hı -hı. civarındaydı. Şimdi çok enteresan yani sahilde Kafka kült romanlarından biri Hı -hı. 40 binler civarında Hı -hı. yani. Bu çok ilginç. Hem Türkiye'deki okur kitlesi çok genişledi. Dünyadaki sevilirliği çok çok arttı. Gene konuşmanın başındaki şeye döneceğim. Yani sanırım çağımız insanının... ...yalnızlığıyla barışmaya çok ihtiyacı var. Yani önce de yalnız olduğumuzu kabul edeceğiz... ...sonra bunun o kadar korkulacak bir şey olmadığını kabul edeceğiz. Ve ben hep Murakami'nin romanlarını okumayı şeye benzetirim... ...böyle bir tür şamanik arınma törenine... Hı hı. ...yani hani kötücül ruhları çıkarmak gibi... ...insan yalnız ya da mutsuz olduğunda... Hı hı. ...bir de böyle hissettiği için kendini suçlu hissedebiliyor... Hı hı. ...yani kendini sorgulayabiliyor... Bırakamayın bu anlamda bir tür şifacı gibi. Evet, suçu yani bu hissesecek bir şey yok. Evet, yani... Sakin olalım. Evet. Mesajı <gülüyor> <gülüyor> Yani <gülüyor> mutsuz olmaya <gülüyor> hakkımız <gülüyor> var. <gülüyor> Kederli hissetmeye, <gülüyor> yalnız olduğumuzu hissetmeye. Ancak on, ancak bu kabullenişten sonra daha şey bir güçlü bir şekilde ilerleyebiliriz. Yani işte çok çelişik deminde konuştuğumuz gibi kişisel gelişimin yapmaya çalıştığı. Ama mutsuz olma. Mutsuz mu hissediyorsun? Şu terapiye git. Bunu yap. Mesaj da bir bakış örne. açısı, evet, bir taraftan evet, onu da evet, yapıyoruz. Evet. evet Ama evet. daha tatlı olanı bence korkacak evet. bir şey yok mesajını veren Murakami kitapları okumak. <gülüyor> <gülüyor> o da iki <bir> <gülüyor> <genişim gülüyor> bence. <gülüyor> bence de öyle. Kendisi de enteresan, çok e, ilginç evet. bir yazar. Biraz da ondan bahsedelim. Bahsedelim. Yani... En önce biyografik bilgileri söyleyelim. Aha. 49 Kobe doğumlu Murakami. <gülüyor> Vaseda Üniversitesi'nde klasik drama eğitimi almış. E, ve bu sanırım drama eğitiminin yani yazma fikşını, kurguyu oluşturmada çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir dönem bir caz barı kurmuş. Hı hı. Peter Cat adında. Yine bir kedi. E, sonra da daha çok yani yazarlıkla zamanını geçirmeye Geçiyor. başlamış. Fakat çok zen bir şey kimlik sergiliyor. Yani bu kadar dünyada satıl, e, okunan e, sevilen bir yazar olmasına rağmen çok fazla böyle basına çıkayım orada görüneyim burada görüneyim gibi oh, dertleri hı -hı. yok. Az çok az röportaj hı -hı. veriyor. Bir de e, her gün koşuyor neredeyse evet, her evet. gün. Çünkü bir kitap da var zaten. Evet koşmasaydım yazamazdım var. Çünkü her sene bir ultra maratona katılıyor hı -hı. yani uzun mesafe yarışlarını. Ee, böyle yani çok şey e, değişik bir yazar. Ee, daha önce şeyden e, yani önce bir şeyden de bahsedeyim isterseniz. Neleri bastık ve evet, evet, ne, evet. ne, nasıl o neden var. önemli. Hı -hı. Bugüne kadar Haruki Murakami'den "Yabancı Oyunun İzinde İmkansızın Şarkısı ki filmi de vardı. Hı -hı. Sınırın güneyinde güneşin batısında zemberek kuşunun güncesi. Sahilde Kafka, Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu, 1 Koşmasaydım 84 Koşma Saydım Yazamazdım, Renksiz Tusukuru Tazaki'nin Hac Yılları, Uyku ve Kadınsız Erkekler kitaplarını hı hı. çıkardık. Ee, ve e, ilk yıllarımızda Doğan Kitabı'nın ilk yıllarında e, çevirileri genelde Fransızcadan yapılmıştı hı hı. bizden önceki ekip, ekibin döneminde. Fakat son 8 yıldır filan. Tamamen Benciden. Japoncadan yapıyoruz. Bir kısmını Hüseyin Can Erkin çevirdi. Kadınsız Erkeklerle başlayarak da Murakami kitaplarını çevirmeni Ali Volkan Erdemir hı hı. oldu. Evet teşekkür ederiz onlara. Kendilerine de evet. teşekkür ediyoruz. Tamam. Bu da tabii özel bir ayrıcalık. Tabii. Yani orijinal dilinden e, çevirip, çevirtmek ve yayınlamak. Tabii. Bir de e, şimdi yeni yayınlanan kitap Sputnik sevgilim e, son kitabı değil. Daha önce hı hı. yazdı. Ama siz hem yeni yayınlananı basıyorsunuz bir de Geriye dönük evet. değil mi şey yapıyorsunuz dönüp e, yayınlanmamış varsa onları, onları da basıyorsunuz öyle bir şey mi evet Yani hem Murakami okurlarının en son en çıkanı son. en erken biçimde <gülüyor> okuması için hemen sözleşmeleri vesaire zaten yayıncısı biz yapılıyor. Yani hedefimiz senede 3 kit Murakami kitabı <gülüyor> yayınlamak bu tabi yaklaşık 2-2,5-3 iki, iki senede bir yeni kitap yazıyor kendisi. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi en son kitap bir tanesi backlist dediğimiz daha önce çıkmışlar ve de arada böyle illüstrasyonlu çok tatlı kitaplarını yapıyoruz yani novellalardan ya da öykülerden yapılmış mesela uyku onlardan bir tatlı çizimlerin eşlik ettiği bir şey. Evet farklı bir şey vardı. Hmm. Yeni peki e, neler var madem kitaplarını evet, konuşuyoruz. Beni çok e, heyecanlandıran. Çok sırada. Evet şey Strange Library yani tuhaf hmm, kütüphane hmm. yurt dışında da çok ses getiren o yılbaşı için hedefimiz. Ondan sonra çok yine kült kitaplarından Dance Dance Dance çıkacak. Hmm, ve geliyor. böyle bütün listi ve yeni yazdıklarını yayınlamaya devam edeceğiz. Çok güzel o zaman bu senenin sonuna kadar bir iki kitap daha inşallah. Evet, Erkek, kadınsız tanışırız. erkekleri çıkarmıştık. Sputnik sevgilimi çıkardık. Ve yılbaşında e, Strange Library ile li, yani tuhaf kütüphaneliğim onunla devam ederek yeni yıla dance Dance'le ile, dansla devam edeceğiz. Evet. Yani, <gülüyor> Dans edeceğiz bol bol. <gülüyor> Güzel olmuş. Ee, peki şeyi soracaktım bir de, e, çok e, göz önünde olmuyor ama... E, takip edebilecekleri okurlarının web sitelerinden bazen ara ara Hı. internet ortamından sorularını da cevaplıyor. Hı. Okurların nereden izleyebilirler, takip edebilirler. Takip edebilirler. En şey yani Murakami ne yapıyor, ne diyor ondan haberler, kitaplarının durumu vesaire Amerikan yayıncısının oluşturduğu haruki murakami.com sitesi biz de en şey bilgileri oradan alıyoruz. Bir Facebook sayfası var yine yayıncının şey yaptığı organize ettiği Doğan Kitap sayfasından rakami bilgileri her zaman paylaşılıyor. Ve bir dönem evet şeyde yapmıştı yani insanlara bir tür Güzin ablalık yaptığı bir şeyde vardı. Bir link de vardı ama o Japoncaydı tabii o yüzden hı. paylaşamıyorum. Hı hı. <gülüyor> yani İngilizce evet, bir dönem. Bir dönem sonra. ve o sonra hı. kitaba dönüşecek diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Peki. E, çok teşekkürler. Ben teşekkür e, ediyorum. Yine bir e, güzel bir yıl olacak inşallah Murakami yılımız. Evet. E, teşekkür ederiz. E, neyle kapatalım? Yine bir e, Murakami parçası Yine Sputnik sevgilimde tamam. geçen. Bu defa biraz daha biz böyle Japonya'dan e, Yunan Adası'na giderken biraz daha hareketli bir şeye zamana çeken bir şarkıyla devam edelim. Take Me To Aruanda Astrut Gilberto'nun e, yorumuyla bir Dinleyebiliriz isterseniz. Peki, o zaman çok teşekkürler ben teşekkür tekrar. Ben Herkese iyi akşamlar. Bu kitaplı günler dileriz. Teşekkürler. Vai, vai, vai pra Aruanda Vai, vai, vai pra Aruanda Vem, vem, vem de Aruanda Deixa tudo que é triste Vai, vai, vai, vai pra Aruanda There's a land Aruanda Diamonds and Aruanda Silver stars on the hilltop Take me to Arwanda Lots of fish in the stream there Lots of time just to dream there Golden sun in the valley Take me to Arwanda Face Day! Kitap iyi gelir. Edebiyat ve yayıncılık dünyasından haberler. Hazırlayan ve sunan Elvan Özkaya. Açık Radyo program destekçisi olun.